Mümşat Dineveri'den bir nakilde bulunmuştu Kuşeri Oradan bahsediyordunuz Orada şöyle bir soru sorulmuştu Gelenler hastalığını nasıl diye sormuşlardı O da demişti ki hasta olan kişi Beni nasıl bulduğunu hastalıktan sorun Diye böyle, böyle bir cevap vermişti Dilerseniz bunu açıklayarak devam edebiliriz evet. Buyurun Sayın Hocam Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu Vesselam Alâ Resulüne Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmai İnsan merkezde olmalı Evet Hastalık, sağlık, zenginlik Periferi Yani çevre olmalı Sen hastalığın bu diye anlattığı zaman Kendini çevreye gönderiyorsun Hastalığı merkeze koyuyorsun Hastalığın yeri merkez değil ki Hastalık arizi bir şey Evet ...yani gelip geçici bir şey... Gelip geçici. ...ama sen sabitsin... ...sen hastalığı anlattığı zaman... ...geçiciyi merkeze koyuyorsun... ...çevreyi... ...sen merkezsin... ...kendi çevreye koyuyorsun... ...yani sen... ...merkezde olman gerekirken... ...çevreye kendini atarak... ...kendi hakikatine... ...Fransız kalıyorsun... ...yabancı düşüyorsun... ...ve kendini... ...kendi özüne göre... ...ötekileştiriyorsun... Evet. Bu şekilde ötekileştirince şizofreni başta olmak üzere aklınıza hayalinize gelmedik psikolojik hastalıkları Allah evet. madem sen böyle yapıyorsun şikayetleniyorsun al sana bir başka bir hastalık diyor al sana bir başka hastalık bir Gözünde büyütmüş oluyor hastalığı Merkeze koymuş koymuş. Merkezde oluyor. insan var evet. kalıcı sabit sabitliğini kaybediyor ...bir hastalık geliyor... ...o rüzgarın altında sallanıyor... ...kenara savruluyor... ...hastalık bütün hayatını kaplıyor... benim ağrıyor, sırtım ağrıyor... ...hep ağrılar, üzüntüler sıkıntı... ...kocam böyle yaptı... ...karım böyle yaptı... ...hep onu anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor... ...yahu sen ne yaptın... ...sen kendi merkezde olacaksın... ...bunlar gelir geçer şeyler... Rüzgar. ...sen sabitmiş gibi... ...onu merkeze kendini çevre atıyorsun... İnsan merkezden uzaklaşırsa dengesini kaybeder. Biz merkeziz, halifeyiz biz. Evet. Onun için şikayetlenmeyin. Verdiğim belayı başkasına şikayet eden bir kimse, beni şikayet eden bir kimse kendisine gitsin başka bir rap arasın diyor. Kendisine başka bir Allah arasın diyor. Ağır ifadeler bunlar. Evet çok ağır. Anlatamıyoruz. Herkes oturmuş birbirine Whatsapp'larda, telefonlarda açıyor telefonu, bıt bıt bıt bıt, bıt, bıt, bıt salın anlatıyor. Şikayet. Yeryüzünde anlatıcılık. ...doktorlar Allah'ın... ...Eşşafi isminin temsilcisidir... Doktor anlatabilirsin... ...doktor olmayanlara anlatamazsın... Doktor anlatmak demek Allah'a anlatmak demektir... ...ve hatta psikolojik manevi hastalığın var... ...psikologa... ...ve hatta manevi hastalık var... ...şeyhini anlatırsın... ...ve evet. hatta görevli kimse onu anlatırsın... ...alakalı alakasız... ...her tarafa... ...şey, şey falanca bir yerim dizi dizim ağrıyor... ...bütün alem kainat hepsi biliyor... ...yayın yapıyoruz çünkü. Yani kısa dalga yayın. Nasıl kısa dalga yayınsa... Evet. ...işte bu... ...hastalıktan beni sorun. Onun için rahmetli Hacı Gedikli abi... ...Rahmetullahi aleyh... ...dizi ağrırdı. Kendisi... ...dizinin ağrısını soruldu zaman... ...şöyle cevap verirdi. Dizim benden şikayetçi... Ben ondan şikayetçi değilim. O, evet. evet o ben bu değil. kadar. Bu kadar. Yani i̇kinci cümleyi siz tamamlayın. Sen evet. de tamamlamış oluyorsun. Evet. O ikinci cümleyi söylemiyor. Evet. Sen söylersen sen söyle. Ama evet. ben şikayetçi değilim. Ben bu kadar. Dizim söylüyorum. benden, yani dizlerim benden şikayet ediyor. Ben dizlerimden şikayet etmiyorum. Söz doğru aslında. Evet. gedik efendi iyi doğru söylemiş. Niye? E, vücudumuza iyi bakamıyoruz. Ben de işte kendime göre dizim ağrıyor mağrıyor vesaire. Küne var, ne ne var, Allah bakamadık. Sağlık, Yoksa alem. Dolayısıyla diz diyor ki etemeyeceğim. Şu dizini beni iyi kullansan, bedenine iyi baksan, bu dizin ağrımayacaktı. Senin yüzün ağrıyor? O benim şikayetçiyim. Benim ondan şikayetçileri onu o hale getiren benim. Dizde bir irade yok. İrade bende. Ben Hazret insanım. Benim dizim Hazret insan değil. Evet, İşin içinde işler var evet. Tabii, Şikayetlenmek yok. Herkes derdine aşık olursa insanı kamil olur. Ne dert gönderdi Hemen o derdine aşık ol. Mide hastalığı var. Derdine aşık ol. Yani bir dert Allah alırsa bir başka dert yollar. Kural mı Bakıyorsun dayanabildiğim bir dert. Yarabbi kurban olayım. Hmm. Ben bu derde dayanabiliyorum. Bunu benden alma. O bana alışık. Ben de ona alışayım. Gelsin gibi gidiyoruz. Çünkü al desem alırsın. Bu dünya rahat yere rahat Lara rahat dünya rahatlama yeri değil burası relax yeri değil ölümü hatırlayın ve e, sevinciniz neşeniz kaçsın diyor hadis şeride bura neşelenme yeri değil filibe küketi ve filiye takio çok ağlama yeri ve az gülme yeri biz eğlence arıyordur adam bura eğlenmeye gelmedi ki bura imtihan dünyası Kur'an-ı Kerim daire öyle söylüyor sınav stres demektir. O zaman o sınavın stresini duyuyor musun? Duymuyorsan sende kulluk problemi var demektir. İyi ibadet ettin mi? İyi sadaka verebildin mi? İyi hizmet edebildin mi? Zamanımı iyi harcayın. Bunlar hep stres. Var mı böyle streslerimiz? Yok. Televizyonda dizi filmi izleyecek. falancayla ile laklak lak yapacak. WhatsApp'la konuşacak. Telefonda dedikodu yapacak. Ömür laklakla geçiyor. Leyla'nın ömrü gibi. Hani hayatın hakikati nerede? Buharlaştık. Buharlaştırdık. Evet. Hayat diye bir şey kalmadı. Peygamberimizin hüznü daha fazla değil mi hocam? Sevinci mi daha fazla, hüznü mü daha fazla Hüzüncüsü değil mi? Hüznü hüznü fazla. fazla. Evet. onun için ağlıyor ya, sekiz evet. saat teheccüde. Peygamberin teheccüde namazı kılması, ha ha ha ha diyor gülmesi değil. Ağlamasıdır. Ağlardı, durmadan ağlardı. Niye ağlıyor? Günahı çok günahına mı ağlıyor? Yok. Hayır. Ümmetinin halini biliyor, ümmetinin halini ağlıyor. Hazreti Aişe annemiz... ...kaç tane hadis-i anlatıyor yani... ...yerler ıslak olur diyor, ağlamaktan diyor. Evet. Bizim de gözümüz yıllardır gözümüzden yaş görmüyor daha. Merhamet yok. Merhamet olmayana da ahirette merhamet muamelesi yok. La yürhammen la yerham... ...acınmayana acınmayacaktır. Kozmik kural. Evet. Ondan sonra... veriyi ...yatarken... La ilahe illallah deyiniz. Hani ölen insana la ilahe illallah diye telkinde bulunun diye Ramuz ile hadisde hadisler var. Evet. Bazı hadisler böyle hadisler var. Böyle söyleyince Mümşat Dineveri yattığı yerden yüzünü duvara doğru çevirdi. Şöyle duvara baktı. Dedi ki Ey Allah'ım bende ne varlık var Tamamını senin varlığınla yok ettim. Bende sadece sen kaldım. Bana ait bir varlık kalmadı. Ben yokum diyor yani. Ben yokum. Seni sevenin kazandığı en büyük başarı ve mükafat da budur dedi. Yani seni severek fena makamına erdim. Bende senden başkası kalmadı. Bu da en büyük bir mükafattır diyor. La İlahe manası da budur diye anlatıyor. Yani La İlahe illallah, dilde çıkan söz. La İlahe İllallah La İlahe illallah. Ama bütün bir hayatta bir süreçtir bu. Yaşantın ya, yaşamış yani. Kendi nefsinin kötü ahlakında ölene ölmeye muvaffak olanı Allah kendi ahlakında diriltir diyor. Evet. Ben de sadece fena makamına erdim. Kötülüklerim tamamen yıkma. Onun yerine ilahi ahlakla ahlak, ahlaklandım. Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki isimlerin hakikatinin ticilli yeri haline geldim. Artık bende kötülük mütülük bende kalmadı. Yani siz lafını edin diyor. Lafını, yani la ilahe illallah sözü yerine ben bunu hal olarak bütün ömrümde yaşadım diyor. Esas ömrünce yaşamaya la ilahe illallah demek oluyor Yoksa dilin kuru kuruya la ilahe illallah deyip de yaptığın amellerin yüzde doksanı şirk doluysa ben ne yapacağım? Hani tevhiddi? Hani Allah'ı birlemeydi? Ve la ilahe illallah diyenlerin yüzde doksanı şirk üzere yaşamıyor mu? Ömer يُؤْمُنُ ekseruhum billah illa وَهُمْ مُشْرِكُونَ Yusuf Suresi son sayfa. İnananların binde dokuz yüz doksan dokuzu ekseruhum, binde dokuz yüz doksan dokuzu Allah'a şirk koşarak inanır diyor. Yusuf suresi son sayfa. Evet. Yema yu'minu ekseru billah illa ve hum Şirk Ta koşarak yani. Tamam. Hepimiz evet. hepimizde var mı? Bende de var, sende de var. İmanımızın içinde şimdi. Ama İmam Gazali diyor ki bunlar şirk-i hafi. Yani e, cennete girmeye engel değil bunlar aslında diyor. Ama cennette dereceyi düşürür bunlar. ...cennette düşürür. Ama bu küçük şirkleri dahi eee Müşaddidine Hazretleri onu dahi yapmamış. Evet. Ciddi Zaten unutmayalım vahidçiyim Şu önemli Her şeyin özünün özünün özü var O Tembihul Muterrin adlı İmam-ı Şarani'nin eserinin Tercümesinin 17. sayfasında Okuduğumu hatırlıyorum i̇mam Malik'e 20 sene hizmet ettim diyor 3 sene ilim öğrendim 17 sene edep öğrendim diyor Yani ihlas Tevekkül amel kulluk 17 sene bunu öğrendim ve o öldürüyor. da yıllarca sene geçtiriyor. O yılları hatırlıyorum şimdi diyor. Keşke o 3 seneyi de edeple, ihlas ve tevekkül öğrenmek, kulluk öğrenmek bunlarla geçseydim diyor. Şu ilim öğrendiklerim hepsi gitti diyor. Les verbas espiritas... sözler uçar gider ama haller makamlar kalır ahlak kaldı yani, Ve tabii yani, yani evet. ahlak kalır diyor evet. bilgi yani ne kadar hafıza almıyor bir yerde duruyor işte. unutuluyor ama. Unut, ama ahlak kalıyor evet. kalıcıya o üç seneyi de keşke edep öğrenmek geçirseydim diyor peygamberimiz şu ifadesi beni çok fakiri çok sarsar hazreti resulullah buyuruyor ki eddînû en-nasîhetû Din nedir? Samimiyettir Ve içsenliktir Bitti Din samimiyettir Evet Sen. Niye samimiyet biliyor musun vahiyçiyim? Gerekçesi ne? Hiç düşündün mü bunu? Yok hocam Benim içimi Allah biliyor mu? Biliyor Biliyor. Ben Allah'a numara çekebilir miyim? Yok, mümkün değil e, O zaman biraz dikkatli olmak lazım Samimi olmak lazım ve O kadar eğer bildiğine, alimin bedaeti sudur ise biliyorsa artık konuşacak bir laf kalmamıştır. Kafandan geçen niyetleri, kuruntularını, anksiyetelerini, depresyonlarını ve seslerini, kafa karışıklarını her şeyini biliyor mu Allah? Biliyor. saklayacağımız apacık önündeyiz. E açıyorsun elini. Onun için ...Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle söylüyor. Yarın diyor Rabbim'in huzuruna ben. ...çılçıplak varmak istiyorum diyor. Ne demek? Neysem oyum ben diyor. Ve öyle yaşadım. Olduğum gibi göründüm, göründüğüm gibi oldum. Olduğumdan fazla göstermedim. Rüyasız evet, için. Evet. Göründüğüm gibi de... ...göründüğüm gibi neyse nasıl görünüyorsam öyle de olmaya çalıştım. Evet. İşte din budur. Allah'ın önünde çırıçplak olmak bu tabi bu hemen üst dil kullandık ya, ya elbiseleri çıkartın çırıçplak böyle anlamaya çalışır çünkü hmm. insanların ayküsü bir problem önümüzde onları aşamıyoruz IQ'ları evet, aşamıyoruz. burada yani. anlattı Allah önde yani o benim içimi dışımı her şeyimi hücrelerime varana kadar benim her şeyimi biliyor o ...ondan ben hiçbir şey saklayamam... ...namada duruyorum değil mi? Rüyansız beni görüyor. Şu Allahu Ekber deyince... ...bütün hücrelerim ürperiyor benim. Allah'ım beni sen biliyorsun... ...senin bildiğinin farkındalığıyla... ...ben de oluşuyorum. Yani seni... ...senin beni bildiğinin bilgisi... ...ben de oluşa dönüyor. O, oluşa dönünce... O hakikat olarak beni inşa ediyor. Namazı böyle kuruyorum. Allahu Ekber. Kayboldum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar Rahmanirrahim. Beni biliyor. Yani bir yandan Elhamdülillahi Rabbil Alemin değil de zeytinin fiyatının altı buçukları olduğunu düşünmeyeceğim. Altın fiyatları işte gramı şu kadar oldu diye düşünmeyeceğim. Evet. Efendime söyleyeyim falanca yerde şu olay olmuş. Burada bu olay. ...bundan tamam gelecek. Beni görüyor. Saklayacak, saklayacak bir şey yok Allah. Saklayacak be. ve Kaç bir yerde yok. Kaçacak bir yerde yoktu. Nereye kaçacağız? Lafir ara illa ilehi. Ondan başka kaçacak kimse yok ki. Görüyorsun işte bir acizliğimle ve noksanlığımla eksikliğimle fakrımla ve zilletimle senin önünde kulluğumla kul demek yani köle demek kölenin de kimliği olmaz. Yüzsüz kimlik yok. Kimlik, varlık ızhar etmiyorum. Yüzsüz, renksizlik, la zamanilik, la mekanilikle namaz kılıyorum. Kayboldum. Hazreti Ayşe annemizin anlattığı gibi. Ya Resulallah, ben ve diğer eşleriniz namaza durduğumuz zaman dışarıdan gelen sesleri hiç duymuyoruz. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir Kendimizi şey? Kendimizi kaybediyoruz. Öyle dalıyoruz ki. Peygamberimiz tebessüm etti. Ey Ayşe. Ben de sizin kıldığınız gibi kırıyorum namazı... böyle kılmaya devam edin dedi diğinu en naiya Allah'ın karşısında samimiyeti korumak biliyor her şeyi biliyor Evet Atakülle yok şayet Allah varsa Allah yoksa istediğin gibi yapabilirsin zaten günahları bir işlediğimiz zaman utanmadığımız onun bizi görmediği anlamına geliyor işleyebiliriz İçki de için yalan da söyleyin dekuda yapın sahte karlıkla yapın, hırsızlıkla yapın, adam öldürün. Bütün günahları işleyin. Şimdi görmüyor ki seni. Utanmıyorsan. Yok, utanmıyor. Yani. Niye utanmıyor, bizi görmüyor. Görse utanacağız. Evet. Görmüyor. Utanmıyor. da i̇şte yapıyor bunları. Günah işlemenin manası bu. Günah işlemem... ey Allah'ım sen beni görmüyorsun. Ve hatta ey Allah'ım sen yoksun. Aktüel ateizm olmuş oluyor anlayana. Ama, maalesef evet. Ya. Onun için onun bunu dedikodusu yapmak. O şunu yaptı, bunu yaptı, bu bunu ne? şu şöyle etti. Bunlar o kadar büyük tehlikeli şeyler ki. Allah korusun inşallah. Bir gün Ladiklami da Hazretlerinin evinde yemek yendi. Rıza Çullu Hoca anlatmıştı. Ladiklami da sigara içerdi... Yemekten sonra yavaşça çıktı, evin arka tarafına gitti. 5 dakika sigara içti. Gelecek Konya'da derüşlerden bir tanesi kalktı. Sami Efendi Hazretleri'ne... ...böyle alaycı bir şekilde... ...sigara içmeye gitti. Sigara içmeye gitti deyince... ...Sami Efendi Hazretleri sert bir tavır takındı. Çok celalli bir şekilde. Kimsenin... ...özel hayatı... ...bizi ilgilendirmez dedi. Bu kadar. Bu kadar net yani. Bitti. Olay bitmiştir ya. Bizim hepimizin kaybettiği yer burası... Onu, bunu, şunu merak ediyoruz. Bir kendimizi hiç merak etmiyoruz. Evet. Ortalıkta biz okus. Sana seni soracaklar. Sana onu sormayacaklar. İkra kitabı ve kefa bi nefsi keliyöme aleyküm asiba oku bu kitabı sen yazdın sen oku oku diyecekler. Ne okuyacaksın orada? Kendini. Oradaki okuma yapmadan burada okuma yapacağız. ...iqra kitabeke... ...bu dinini ilk emri okuma değil mi? Okuma o... ...iqra, Bismillahirrahmanirrahim... ...iqra, elimizde kitabı aldık... ...Sülemi'nin şunu anlattığını... ...işitmiştim bir gün Ebu Abbas Dineveri... ...meclisinde konuşuyordu... ...veç gösteren bir kadın bir narahattı... ...bu iqra o değil... ...kendini, kendini okuyor. ...dikkat et... ...sıkıştırdı kalbim daraldı diyor... ...manevi bir okuma kalbin okuması... ...bir daha sıktı diyor... Dedim ki, vema eni bir Ben okumak bilmem. İkinci sıkıştırdı, daraldım, boğulacak, ölecek bir hal yaşamış. Yani bir kabza girmiş Kabız hali öldüm diyor. Genişlettiler diyor. Uf. Yine bir qari in. Üç defa genişleme yaşamış peygamberimiz. Bir genişleme okuyamamış. İkinci genişleme günü okuyamamış. Üçüncü genişlemede. İndirilen ilk 5 ayet kerime okumayan vafo olmuş. Kalbin okuması demek ne demek? An zahri kalbik. Kalbinle okumak demek ne demek? Ezberini okumak değil. Evet. Olmak. Olmak. Olmak. Bilmek değil, olmak. Bütün kitabı ben Kur'an'ı biliyorum. Bildiğini bilmediğin diye ahirette sorulmayacak. Oldun mu? O sorulacak. Yani yaşadın mı Kur'an'ı. O sorulacak. Yaşadık mı? Onu soracaklar da. Olay bunlar ibaret. Onun için kalkıyor Allah dostu öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim hatmettim dedi bana. Ben dedim Kur'an'ın yüzde kaçını yaşıyorsun? Efendim takriben yüzde yetmişini falan yaşıyorum. Yüzde otuzunu da yaşayamıyorum. Ha, demek ki sen Kur'an-ı Kerim'in tamamını da okusan yüzde yetmişini atmamış oluyorsun. Kişi yaşayabildiği kadarıyla Kur'an'ı hatmeder. Yüzde yüz yaşayan yüzde yüz hatmeder. Onun için Türkiye'de öyle Kur'an-ı hatmeden insan pek bulamazsınız. Mübarek, Mürşid-i Kamil gibi zevat hariç. Evet. Okuduğun kadarıyla hatmedersin. Bitti. Derüşlükte ahlakın nerede? Sami Fenaser'e söylüyor. Kayseri Ali Kaplan abiye söylüyor. Derüşleki makamın ahlakının vardığı yere kadardır diyor ahlakın nerede dervişliğin orada. Murakabe derslerini bitirmiş, kendini fena makamlarına senede diyor. Şeyhin lehinde konuşuyor. ...kalkıyor... falanca bir Müslüman lehinde konuşuyor. Dedikodu yapıyor. Halbuki bunlar bitmesi lazımdı. Çünkü o makama gelmek için bahsettiğin makama merhametli olmak. Merhametli olan insan dedikodu yapmaz. Sen dedikodu yapıyorsun. Önce şeyhinden başlıyorsun dedikodu yapmaya. Yani, yani ya. merhametsizlik var. Merhametsizlik olan yerde... ...murakabe dersi de olmaz. Kalp, ruh, sır, kafi, ahva dersi de olmaz. Nefsi ispat da olmaz. Murakabe dersleri de olmaz. Daha başlasın. O zaman... ...senin ahlakın nerede? Sizin dersiniz orada efendim diyor. Ahlakınızın olduğu yerde. Ölçü ahlak. Ölçü. Ölçü. İstediğin kadar dışarıdan... ...işte kalp, ruh, sır, murakabe, maiyet... ...akrabiyet falan ben ahlakına ahlakına Sende ne kadar ortaya çıkmış bunlar? Evet var. Yapıyorsun, yapmıyorsun demiyorsun. Vazife, verilmiş sana vazife Yapıyorsun. Ama tesiri var mı bunların? Yok. Fe'inne zikra tenfau lilmu'minin. İman varsa sana tesiri var. Ayet-i kerime öyle söylüyor. İman yoksa menfaati yok. Fe'inne zikra tenfau lilmu'minin. Öyle değil mi ayet-i kerime diyor. Evet. Zikir fayda verir diyor. Fayda vermiyorsa Demek ki eksik yani. Efendim Ebu Muhammed Debili Hazretleri vefat etmek üzere Allah dostu tam böyle vefat ederken tabii peygamberimizin tavsiyesi vefat eden insanlara kelime-i tevhidi telkin ediniz. Yani la ilahe illallah deyiniz diye söyleyin diyor. Etrafında bulunanlardan bir tanesi Ebu Muhammed Debili Hazretlerine efendim la ilahe İllallah deyiniz dedi. Evet. O da dedi ki tebessüm etti. Evladım dedi. La ilahe illallah bu bizim bildiğimiz bir şey dedi. Ve yabancı değiliz dedi. Biz la ilahe illallahı şöyle çektik. La ilahe illallah dedik ki, Yok olduk, fena makamını erdik. Hmm. Bismillahilahe illallah dediğimiz bu şekilde diyor. Sizin dediğiniz gibi değil diyor. Değil de değil, Siz lafını ediyorsunuz, bizde biz hali var, biz yaşadık diyor. Evet. Ve ondan sonra şu şiiri okudu. Ben ona aşık olduğum zaman naz ve kibir elbisesi giyindi. Benden yüz çevirdi. Ve ona kul olmama bile razı olmadı. Ben ise onun aşkına daldım, boğuldum. Artık unutmadım ki hatırlayayım. Zaten hatırımda. Hatırlamak için insan bir unutur, unuttuktan sonra hatırla. Unutmadım ki hatırlayayım. Sürekli hatırımda. Aşığım, kayboldum. Onun rengiyle boyandım. Sıbıkat yani Allah. Yani fıtrat Allah. Allah'ın rengi. ...dünyaya gelen çocuğun saflığı... ...ben o saflıkta... ...la ilahe illallah... ...ortaya çıkacak ahlaki sonucu... ...bu saflıktır... ...yani Hazreti insan, ...katışıksız, halis muhlis... ...yüzde yüz organik insan... ...la ilahe illallah bu... ...yoksa gerek alan laftır... ...la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah... ...ama burada rüşvet alıyorsun... ...la ilahe illallah, la ila. ...şurada efendim... Mesela, ...ihale mafyacılığı yapıyorsun... La ilahe illallah. Şurada yalan söylüyorsun. Sen la ilahe illallah demiyorsun ki. Evet. La ilahe illa para diyorsun. La ilahe illa ihale diyorsun. La ilahe illa zehep diyorsun. Altından başka ilah yok. Paradan başka ilah yok. Sen bunu söylüyorsun. Sen Allah'ı daha ilah edinemedin. Allah'ın dışında bir şey seni ilahın olmuş. Dilin onu söylüyor. Yaşadığın tem tersini söylüyor. Biz hal olarak yaşadık. Evet. Ve ben hiçbir zaman unutmadım. Onun aşkına müstarak oldum. Unutmadığım için de bana la ilahe illallah diye hatırlatma yapmanıza gerek yok. Zaten o hali yıllardan beri yaşıyorum ve o haldeyim. La ben la ilahe illallah oldum. Oldum. Deme dedim değil Oldum Bilginin neye dönmesi Olmaya dönüşmesi Bilginin bilince dönüşmesi Dönüşü zaman kalpte manası zuhur eder O mana La ilahe illallah'ın hakikatini çıkartır İmanın hakikati Esad elbihazletlerin dediği gibi İhvan'a söyleyin Ben imanın hakikatini istiyorum diyor İmanın hakikati, i̇manın hakikati. İmanın hakikati. İman değil İmanın hakikati lazım bana diyor Mesela bu vakti. Evet Sayın Hocam Allah razı olsun. Kerem hocam. Bu Şibli ile alakalı şöyle bir rivayet var. Vefat etmek üzere olan Şibli'ye la ilahe illallah de denilince bir şiir okuyor. Diyor ki: "Aşk sultanı ben rüşvet kabul etmem. Kurban olayım. O halde ona sorunuz ki beni öldürmeye neden bu kadar istekli diye. Yani kalbim Rabbimle meşgul. Dil ile onu söylememe nel uzun var." Şeklinde bir beyit var, şiir var Şibli'nin anlattığı. Biderseniz buradan devam edebiliriz hocam. Ölüm konusuna devam ediyoruz. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Vahicim bu Siz aşıksanız Evet Ben aşıkım Diyorsanız Artık siz ölüsünüz demektir. Aşık, Aşık olmanın tam karşılığı ölüm. Aşk ölümdür. Yani. Ölümü ne kadar bilemiyorsak, aşkı da o kadar bilemiyoruz. Evet. Ve dikkat edin. Allah sevgisi, cuma suresi 6 numaralı ayet-i kerimede... ...Allah sevgisi ölüm referansının üzerinden tanımlanıyor. Evet. Estaizu billah. Ulyâ <Gülüyor> eyyühellezîne hâdû inzâamtüm enneküm evliyâu lillâhe min fetemenne evet. ul mauta fetemenne tefaul babında Allah'ı şayet seviyorsanız ey yahudiler fetemenne fe haydi buyurun tefaul babından temennev temenne yani fetem evet. yani, haydi hemen beklemeyin hemen hemen ölmeyi ...ve çok çok arzulayın... Evet. ...hemen ölmeyi... ...ve de çok çok arzulu bir şekilde ölmeyi isteyin... ...ölümü sevmek demek... ...Allah'ı sevmek demek... Evet. ...dolayısıyla... ...aşık olan bir kimse ölmüştür... ...aşık olan bir kimse... ...öldüğünün farkına vardığı an... ...aşık olan insan... ...öldüğünün farkına vardığı an... ...o kimse aşka aşık olmuş demektir... ...evet... Farhetti yine Iraki Lemahat'ta eserinde 3-5 satırlık bir şiir var. Bu anlattığım konuyla ilgili. Aşkı aşk olmakla alakalı. Yani He? aşkı kemale erdirmek, imana He? iman etmek. amenu ey yarlızın billah. İnanlar, inanın. inanın. Yani aşkın hakikati, Allah'ın hakikati ona ulaşamayız. Ama aşkın hakikatini yaşayabiliriz anlatılamaz yaşanabilir. Ne kadar yaşıyorsan Allah Teala hakkındaki tecrüben e, bireysel, individüel... eksperiment ne? Bireysel tecrüben evet, o kadardır. O, kadar. o zaman imanı hal haline dönüştürmek, tevekkülü hal haline dönüştürmek. Bilgi olarak kafada değil, bilinç olarak kalpte var. ...o zaman ateşe kendinize atabilirsiniz... ...problem yok... Evet. ...bilgi olarak kaldı... ...ve aşkın hakikatine, tevekkülün hakikatine... ...ondan sonra ölümün hakikatine... ...ulaşamadıysanız... ...bu dünyada yaşasanız da yaşamasanız da... ...en sonunda... ...ezrail gelince öleceksiniz... ...öldükten sonra... hayat izinde ganiyi ...ebedi hayatı elde edemezsiniz... ...çünkü... ...her ölen kimse Allah'a kavuşmuyormuş... Sure-i Kehf'in en son 111 numaralı ayet kermesinde Allah şöyle buyuruyor. قُلْ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِيْبَادَةِ رَبِّهِ Yani Allah'a inanmak ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmamak, koşmamak. ve salih amel. Bunu yaparsanız لِقَاءَ رَبِّهِ var. Allah'a kavuşmak var. Yapmazsak Hayatım şirklerle dolu Paraya tapıyoruz Güce tapıyoruz Kibirlik var Ben bilim adamıyım Biz mollayız, alimiz diye satıyorum Televizyonlarda Medya maymunluğu yapıyorum ben Bilgiliyim İşte Mısır Eser mezunuyum Medine İslam Üniversitesi mezunuyum Mekke Ümmül Kur'an mezunuyum Riyad'dan Melik Suud Ve i̇mam Muhammed Üniversitesi mezunuyum i̇şte O zaman sen bir ilahsın İlim kibri var he. İlim kibri var varlık var sende Yani ölmeden önce ölmemişsin sen Sen artık öldükten sonra Allah'a kavuşmak senin için hayal olur Evet Yani imanın hakikatine eren bir kimse de Önce merhamet meydana geliyor Merhamet otomatikman Hiçlik duygusu Ve ibadur ibadurrahmanillezine yemşuna alel ardı hevnen Ve izâ khâtebehumul cahilûne Qâluv selâme ...Rahman'ın kulları, Rahim'in kulları değil... Evet. ...El Cebbar'ın, El Müheyymin'in kulları değil... ...Rahman'ın kulları... ...Dikkat edin... Er Razakun kulları değil... Er Rahman, İbadur Rahman... ...yani külli merhamete sahip kullar... ...onlar hevnen... ...Yemşûne alel ardı hevnen... ...Alçok günüllü, mütevazi... ...ezik, boynu bükük... ...hiçlik, yokluk üzere... ...tevazu üzere olurlar... ...derin tevazu... Ne? ...hevnen, tevazu değil... ...derin tevazu üzerine olurlar. O hevnendeki vav da... ...ölüme işarettir. Harflerin <gülüyor> dilinde. Bunlar... ...kimseyle mücadele etmez. Kimseyle tartışmaz. Konuşacağını konuşur... ...anladı, anladı. Anlamadı. Siz haklısınız. Selama, selama, selama. Hı. İşte... ...bu şekilde ölü haline gelmedikçe öldükten sonra ki hayat izinde yani bengisu hayat suyunu elde edemezsiniz evet. Yunus Emre'nin ifadesiyle döne elsiz gerek sööne dilsiz gerek derviş koyundan yavaş gerek evet olgun insan yani olgun insan ve kimse yapamıyor bunu evet. bizi ilmiye sınıfından görürler. ...ben Cehliye sınıfından görüyorum kendimi. Ve hepimizde... ...yani ilmiye sınıfından gözükenizde... ...hepsinde bir megalomanya vardır. Ben biliyorum vardır. Hz. Musa Hızır'la yolculuğu yaptı. Çünkü Hz. Musa her şeyi biliyorum dedi. Hızır'la yolculukta... ...ben biliyorum'u biliyordu zaten. Hz. Musa ben bilmiyorum'u öğrenecekti. Evet. Ben bilmiyorum. Hz. Hızır ona onu öğrenecekti. Ben bilmiyorum da olaylara teslim olmak var, kadere teslim olmak var, Allah'a teslim olmak var. Bu kafayı, senin aklını, putlaştırdığın aklını Allah önünde kurban etmek var. Muhammed İkbal'in dediği gibi, Mevlana'nın dediği gibi. Aklını, Muhammed'in hakikati önünde sen kurban etmedikse diyor, hakikate ulaşamazsın. ulaşamazsın. Hakikati Muhammed'e ulaşamazsın diyor. Biz ölüm deyince hep bunları anlıyoruz. ...bu durumda olduktan sonra... ...biyolojik olarak ölmüşsün, ölmemişsin... ...hiçbir şey fark etmiyor. Şey değişmiyor. İşte burada bakın... ...şibli olayın farkında... ...siz bana dil ile... ...la ilahe illallah... ...la ilahe illallah... ...dil ile la ilahe illallah... ...deyiniz diyorsunuz bana... ...siz böyle söylüyorsunuz. Evet. Şibli ölüyorsun... ...hadi peygamberimiz ne diyordu... ...ölmekte olan bir kimsenin başında... ...la ilahe illallah diye telkin veriniz... Hadi La İlahe de diyorsunuz bana. Ama benim kalbim hiçbir zaman Allah'tan ayrılmadı ki zaten diyor. Hani dil ile söyledim. Kalbim dünya ile meşgul. La İlahe değil ki bu. Evet. Kalbin zaten Allah'la beraber. Ben tüm benliğimle, her şeyimle beraber. Tabii, zaten ben Allah'la beraberim. Yani La İlahe demek ne ifade eder ki? Ondan sonra şiiri okuyor. Aşk sultanı. Aşk. Bende egemen oldu. Beni aşk etkisi altına aldı. Hangi aşk? Allah aşkına Allah aşkı. Yani biz de gençlere... ...okulda, lisans derslerinde... ...master derslerinde, doktora derslerinde... ...aşk kelimesini söylediğim an... ...hormonal bir şekilde... ...ya testosterosantrik... ...ve östrosantrik aşkı anlıyorlar. Gençlerin tamamı böyle... Şuur altında şartlanmışlık var, şartlanmışlık. biyolojik, o hormonatik merkezde böyle santralize olmuş bir aşk anlayışı var. Allahla buluşmaya anlatıyorsun, buluşma deyince hemen aklı sekse gidiyor. Allah Onun için gençlere aşk konusunda sohbet edilmemesi kanaatini 40 yıllık bir eğitimci olarak. Hayatımı çok geç yaşlarında fark ettim ben bunu. Yani anlamıyorlar o anlamda. Gençlere aşkı anlatmayacaksınız. Bir kırkı 50'yi bulacak. Belli bir olgunluk olacak. O insanlara konuşacaksınız. Hemen sapma gösteriyor. Hemen ayrılma gösteriyor. Evet. O tekamülü eren bir insana dikkat edin. Negatif aşkı, yani aşağı doğru, süfliye doğru olan aşkı dahi anlarsanız şuuraltı Allah'la dolduğu için onu otomatikmen ilahi aşka kendi zihin ve şuur altyapısı hemen dönüştürüyor. dönüştürüyor. O çünkü kişinin içinde ulaştığı hakikat neyse aşk ona göre renkleniyor ve şekilleniyor. Aşk deyince Allah'ın aşkı dışında aşk yoktur. Evet. Ama bu noktaya gelebilmesi için bir insanın bir hayatından bir 40-50 sene gitmesi lazım. Evet. İşte bu aşk sultanı bana aşk hakim... ...yani iman bana hakim, bana Allah hakim, bana kader hakim, kuantum, yokluk, hiçlik, aşk, ölüm bana hakim. Ve o diyor ki ben rüşvet kabul etmem. Ne demek? La ilahe illallah. Bu bir rüşvetdir. Nasıl rüşvet oluyor? ...la ilahe illallah diye... ...dil ile söylemek bir lafız var değil mi? La lafzı var, ses çıkıyor ağızdan... ...dudak oynuyor, bilmem ne... ...vesaire... ...rüşvet atmak haram değil mi? Tabii. Ama... ...benim rüşvet kabul etmeme... ...gerek yok ki, dilim... ...kalbimdeki imanı var diye... ...etrafa duyurmak... ...bilin bak, bende iman var... ...dille la ilahe illallah deyip de... ...bendeki aşkı ve imanı... ...size ızhar etmeye... Ben bunu kötü ve kerik görüyorum. Hmm. Kalbimi Allah biliyor mu? Biliyor. Sizin bilmenize gerek yok. Gerek diyor. yok diyorum. Hmm. Evet. Şibdinin yaşadığı hal yani. Yaşadığı hal. Evet. Kalbimde zaten ben beraberim diyor. Dil ile ifade etmeye gerek yok. E size de ey inananlar, ey müminler bak ölüyorum. Son nefeste de la ilahe illallah diyorum. Duyun demem bir rüşvet veren adamın durumunda düşüyor. Hmm. Aştaki saflığım kayboluyor benim diyor. Evet. Allah beni biliyor kalbimde ondan başka kimse yok o benim kalbimi istiva etti ve istila etti ama maddi olarak değil sümmedena fetedelladaki fetedellâ tedelli bakımdan bir bulutun bir dağın üzerine ağıması gibi evet. beni kapladı şu anda ve onun etkisi sultanı var onu ben yaşıyorum o etkiyi duyuyorsam ...bana o diyor... ...dil söylemiş söylememiş... ...bu bir şey ifade etmez formalite... ...nitekim Abdülkadir Geylani Hazretleri... ...biz yolumuzda... ...dil ile cehri zikir olarak... ...la ilahe illallah, la ilahe illallah... ...diyoruz biz diyor... ...Arapça'nın lisasını okurken... ...bu ibarenin kaçın sayfada olduğunu... ...kitabın en sonuna yazdım... ...ama bizim... ...cehri olarak çekmiş olduğumuz sesli... ...la ilahe illallah ve Allah... En sonunda kafiye dönüşecektir. Hedef ve nihai nokta hafidir diyor. Evet. Aynı lafı Abdülkadir Geylani Fethur de söylüyor. O zaman Nakşimendil'in hafisi Kadir'in bittiği yerde başlıyor. Diye ibarelerimiz, i̇barelerimiz var, var evet. Arka planı anlamaya çalışalım. Senin içini para sultanı mı kapladı? Senin içini altın gümüş sultanı mı kapladı? Senin içini Euro, dolar sultanı mı kapladı? Neyin etkisi altındasın sen? İçin neyle dolu? Düşüncelerin neyle meşgul? Benim sadece Allah'la meşgul. Başka bir şeyle meşgul değil vahiyçiyim. Allah. Senin kafan parayla meşgul. Kafan onunla meşgul. Ve para sultanı ve etkisi altındasın sen. Ne? Ben de Allah'ın etkisi altında. Hep Allah'ı düşünüyorum. Hiç unutmam... ...1987 senesiydi... ...Arabistan'dan ve Lüksut Üniversitesi'nde... ...Türk arkadaşlar bir araya gelmiş... ...akşam çayı, sohbet falan... ...yazsı namazına kıldık... ...arkadaşlardan bir tanesi kalktı... ...spor etkinliği... ...maç, futbol, Galatasaray, Fenerbahçe... ...bir yarım saat bunu anlattı... ...hadi Etim Hoca sen konuş dediler bana... ...ne konuşayım... ...ne düşünüyorsan onu konuş... ...ben Allah'ı düşünüyorum dedim... Evet. ...arkadaşların tamamı tebessüm etti. Onun kafası futbolladı. Futbol ben sürekli futbolu anlatırken... ...sürekli Musa Efendimiz'in... ...bana söylediği buydu. Her yerde, her melahi... ...yani lehviyat mahallerinde... ...kalbinde Allah'ı sıkı muhafaza et dedi. Ben şu anda kalbimde Allah'ı düşünüyorum dedim. Bir kontrast yaptı. Bir zıt etki bıraktı... ...orada arkadaşlar 5-6 kişilik... ...hepsi boşluğa düşüverdi. Bir yandan, Koan etkisizliğinden etki yaşadılar. Çok etkisi oldu. Doğru dediler yani. Hiç böyle düşünmemiştik. İlla para... ...ondan sonra riyal, dolar... ...efen futbol... ...şu bu düşünmek değil... ...bazı insanlarla. Allah düşünür. Düşünmeyen insan... ...düşünen insanın halinde... ...anlamaz. O da ayrı bir mesele. Evet. Burada... ...şübbi vefat ederken... ...la ilahe illallah sözü... ...benim için bir rüşvet vermek gibi bir şey dedi. Ben zaten... ...la ilahe illallah yaşıyorum zaten dedi. Söylememe yaşıyorum? gerek yok. Yaşadığımını Allah biliyor. Sizin bilmenize ihtiyacım yok benim dedi. Bilmeseniz de olur dedi. Ama Allah biliyor beni dedi. Evet. Kurban olayım. O halde ona sorunuz ki... Beni öldürmeye ne kadar bu neden bu kadar istekli? Yani kalbim Rabbimle meşgul. Dil ile onu söylememe gerek var mı diye izah ediyor. Yani bu kelimeyi de hakikatini yaşıyor zaten iş dünyasında. Hakikati. Şey diyorlar ki Risale-i Nur'u okuyun, iman elde edersiniz. Evet, imanı elde ederiz ama hakikatini elde edemez. Kitap okuyarak iman hakikati elde edilmez. Evet. Onun için gece secdede uzun uzun bir saat ağlayacaksın zikir çekerken Allah Allah kalbe vuracak kalp bitirecek Kur'an ayetlerine göre böyle ...takşağı olacak evet. vecilet olacak. ...takşa'yı rûhun hücûdüdü lezine, yahşüne, semetelinin culûduhum ve olacak. Allah. Bunları zikir edeceksin ve bunlar zikir ederken kalbin bir harekete geçecek. Ondan sonra namaz kılarken Hazreti Hayri annemizin anlattığı gibi ya Resulallah ...dünyadan hiçbir haberimiz olmuyor namazlar diyor... ...peygamberimiz benim de olmuyor... ...böyle kılmaya devam edin bakayım diyor... ...işte imanı artıranlar... ...bunlar olmuş oluyor... ...böyle kitabı okuduk... ...okuduğumuz zaman kalbimizin iknası... ...değil aklımızın iknası oluyor... ...akıl iman ediyor... ...peki o... ...bilgi... ...Allah bilgisi nasıl bilince dönüşecek... ...o bilgi... ...ama bilince dönüşmesi lazım... ...hal olması lazım... ...var mı sende? Yok. O zaman sende hakikati yok mu işin. Olmadığına göre... ...konuştuğun laflar füzül laflar. Ne gerek var? Ve... ...orada Şibli... ...kendi içinde Allah'la olan... ...samimiyetini aslında dışa... ...gün yüzüne vurmaya çalışıyor. Evet. Benim iç alemim... ...Allah'la dolu dolu. Allah beni biliyor. Ben de Allah'ı biliyorum. Dil ile la ilahe illallah... ...demek suretiyle bu şekilde konuşmak suretiyle size bildirmeme bir ihtiyaç duymuyorum. Çünkü siz benim tanrım değilsiniz. Ben Allah'a tapıyorum. Benim imanımı o bilsin. Anlıyor, Yeter bana anlıyor, bilmesi yeterli. Ha, dil ile söylemeye aslında gerek yok. Evet. Ve bunu da dikkat edin. Hürşvet olarak görüyorum. Yani ölürken Şibli la ilahe illallah dedi öldü. Bana böyle arkamdan söyleyin diye o maksatla cehri, dil ile, zikirle aşikar, açıktan, sesli, vuvul evet. la ilahe illallah, prononsiyel olarak, telaffuz olarak, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek şibli öldü diye arkamdan böyle demenizi beklemek üzere, la ilahe illallah demem, benim size rüşvet vermem demektir kurban kurban olayım diyor. Gidin ona sorun. Bu şekilde la ilahe illallah. İçimde zaten la ilahe illallah var. Ben ona zaten söylüyorum. Zaten doluyum diyor. Evet. Evet. Size gösteriş yaparak bu benim ölümümdür diyor gösteriş yapmak. Evet. Rüşvet vermek benim ölümüm. Çünkü ben kendi Allah'ımla baş başayım. Siz dışa bize de anlat imanın diyorsunuz. Size anlatmaya ben ihtiyaç duymuyorum imanımı. Kalbim hep Allah'la beraberim. Hasan Can, Hoca Saadettin Efendi anlatıyor. Babam, Hasan Can, Yavuz Sultan Selim Han vefat ederken, efendim, son nefesinizi vereceksiniz. Pençeyi şirder kahrından olurken, lerzan, şir pençe hastalığından biliyorsunuz, sırtı delinmiş, ciğerleri gözüküyor. Allah Allah. Ya, Yavuz Sultan Selim Han. Acı çekiyor o çobanı sıktırmış. ne... bir acıktı bir ölümü var. Yani aslan gibi bir insan öldüğü hastalığında şiir, şiiri pençe, şiir pençesi, pençesi. aslan pençesi. Hmm. Ya Sultan Selim Han ya diyor ki Hasancan Nedimi hep yanında beraber. Beraber. E, derviş, e, ...ombusman, aksakal, yol gösterici, yönlendirici, irşat edici, aklı başında Tıpkı Sultan Mahmut Gazzevi'nin yanındaki Ayaz gibi. Evet. O da böyle. Samimi dost. Samim. Her şeyini anlatabiliyor. Bir tane bulabilmiş onlar. Ben bulamadım şimdiye kadar. Evet. En bulduğum bir adam İmbesli'ne yanımda hizmet etti. Bana sonra da ihanet etti. Biliyorsunuz yaşadığım olayları. Evet. Yok ben bulamadım şimdiye kadar. O bir tane Hasan Can'ı bulmuş. Hasan Can biraz La ilahe illallah deseniz biraz Allah Allah deseniz, artık vefat edeceksiniz deyince Yavuz Sultan Selim, ey Hasan Can sen bizi şu ana kadar başka biriyle mi zannediyorsunuz? Diyor. Hı -hı. Biz zaten Allah'la beraberiz. İşte Sümbül, Zinan, Sümbül Sinan Hazretleri onunla teması var. Halvetilik seyr-i var. Evet. Yani sürekli daimi zikre ermiş, yani murakabelere ulaşmış. Kalbinde Allah'ı sürekli yaşayan bir insan Yavuz Sultan Seliman o da ölürken aynı Şibli'nin dediği sözü bir dolaylı bir şekilde farklı bir şekilde söylemiştir. Evet. Dil ile söylüyorsun kalbinde Allah yok. Bir gün Abdurrahim ve Tirsî Hazretleri Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin damadı İzinlik'te. Evet. İzinlik'in Tirse köyü var. Oral olduğu için Tirsî deniliyor. Tirsî. Evet. Eşref voulurum bile. Hacı Bayram-ı damadı ve Hacı Bayram Camisi'nin ilk ama Biliyorsunuz. Evet. Daha sonra İznik'e gidiyor. İznik. Kadirilik yoluna orayı orada Halep'ten sonra Hama Hüseyin Amevazretlerinden Kadirili öğrendikten sonra oraya gidiyor. Abdurrahim Türk'si Hazretleri diyor ki halifesi. Eşref Eşref halifesi. Yani. İşte Kadirilerin ikinden sonra çekeceği 500 veya 1000 tane la ilahe illallah dersi var. ...ikindiye kıldım, la ilahe illallah çekiyorum... ...tam böyle... ...camide çekerken diyor... ...şeyhim geçti diyor, Eşref oldu diye ...şöyle bana şöyle bir baktı... ...ben de ister istemez ona baktım... ...yüzü böyle tuhaftı diyor... elinde şöyle kaldırdı... ...aa bu ne ya... ...der gibi böyle baktı bana... ...ben de, diyor. Ben de bir tuhaf işi şey mi gördü acaba... Evet. ...gitti diyor... ...bir işi vardı diyor, onu halletti diyor... ...üç beş dakika sonra bir daha geldi... Bir daha döndü baktı bana diyor. Ben de ona baktım diyor. Elini şöyle kaldırdı. Allah Allah. Dedi diyor. Yani ben zikir söküyorum La ilahe illallah. Allah Allah. Bu ne yahu? Hı -hı. Der gibi bir halde bana böyle vücut diliyle bir mesaj jületti diyor. Bu ne? Bu, bu ne ya? Der gibi Eder bir gibi. mesaj jületti diyor. Tuhafıma gitti diyor. Yarım saat sonra zikrimi bitirdim diyor. La ilahe illallah Zikirini bitirdim. Eşerif oldu Rumi Hazretlerinin yanına vardım. Efendim ben zikir çekiyordum ama siz sanki tuhaf bir şey yapıyormuşum gibi böyle bir beden diliyle mesaj ilettiniz bana. Bu ne anlayamadım diyor. Evladım sen zikir çekiyordun diyor. Gördüm seni diyor. Sen ne zikir çekiyordun diyor. La ilahe illallah efendim diyor. Evladım la ilahe illallah zikir ama sen zikir çekmiyordun diyor. Aman efendim ağzımdan benim La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Benim ağzımdan çıkan bu Hayır yavrum Senin ağzından La ilahe illallah çıkıyordu Kalbin dilinle aynı şeyi Söylemiyordu düşünce dünyanın Ne söylüyordu efendim 25 kuruş 25 kuruş 25 kuruş Utandım diyor Ayakkabı satın almıştım, 200 kuruş para vermiştim, 25 kuruş verecek. Fakat ezan okunduğu için na namazdan sonra gelir alırım. O da dedi ki çabuk gel ha, dedi diyor, 25 kuruşumu alacağım, 25 kuruşum ayakkabıcıda kaldı. Ha. Zikir çekerken bir yandan da. alıba tezgahını topladı ayakkabıcı gitti mi? 25 kuruş. Kafamda onunla zikir aklında, çıkmışım diyor. Aklında o kalmış. Yani. Aklında 25, 25 kuruşla 25 beraber kalmış. la ilahe illallah. Sen 25 kuruş 25 kuruş 25 kuruş diye zikir ettin. Bizim bildiğimiz zikir Allah Allah diye sökülüyor. Bizim bildiğimiz zikir la ila. Sen para para para diye zikir ettin diyor. Ve İmam Rabbani ekliyor. İmam Rabbani namazda neyi düşünüyorsan ona tapıyorsun diyor. Allahçın evet. Çok ağır bir ses ya. Bu kadar. Allah razı olsun. Şimdiliğine kadar güzel söylemiş evet. değil mi? <gülüyor> Ayrıca çok nasihatler var. Onun için murakabe dersine gelen arkadaşların çok dikkatli olması lazım. Vahiyçiğim. Çok dikkatli. Murakabe dersine gelen bir insan... ...ben hakikaten murakabe dersini hak ettim mi? Murakabe dersi bende var mı? Anlamanın bir yolu var. Murakabe dersine gelen bir insan... ...asla küsmez... ...murakabe dersine gelen insan... ...kimseyle cedelleşmez... ...münakişe etmez, tartışmaz. Hep galü selama, kalü selama der. Dikkat edin. Evet. Murakabe dersinde insanın dönüşümü bunlar oluyor. Başka? Murakabe dersine gelen bir insan... ...hiç kimsenin dedikodusunu yapmaz. Çünkü dedikodu yapmak... ...Hücrah Suresi 14 numaralı ayet-i kerimeye göre... ...o insanı... ...meyten fekerühtümuh. Ölü etini yemek yani. Öldürmek ve etini yemek. Hmm. Yani acımasızlık. murakabe edersin acımasızlık olmaz. Varsa murakabe edersin de iyisin. Dön kalp dersinden bir daha demektir. Küsmek olmaz. Yasak. Karşıdaki insanlarla cedilleşmek münafakta yok. Yasak. Murakabeli olmadığını gösterir. Evet. Başka insanları toller etmek barış temayülle olmak. Murakabe dersinin alametleri onlar. Bu da merhametle alakalı. Merhametin var, murakaben var. Merhametin yok, murakaben yok. Küsmek, dedekudu yapmak, insanlarla cideleşmek merhamet alameti değil, merhametsizlik alametidir. Ey derviş, ne? sana söylüyorum. Küstüğün bir adam var mı? Hocam bir tane var. Sen git kalp dersinden bir daha başla. Ne murakabe. Bir adam bitireli on sene oldu murakabeye muhabbeti. Sen de dersin hakikati yok. Çünkü sende küslük var. Falanca adama dört yıldan beri küssün. Anana babana kardeşine küssün sen. Seni görüyorum. Hep onunla burada cedelleşiyorsun. Sana merhamet yok. Merhamet yoksa sende dervişlik de yok. Git kalp dersinden bir daha başla sen. İnsanlarla münafışı ediyorsun. Takır takır takır takır. Ve insanlara dedikodu yapıyorsun. Bunlar merhametsizlik. Yani murakabe dersi ve zikirin etkisi yok sende. Yani murakabe muhabbeti bitireli efendim ben 8 sene 10 sene oldu diyorsun. Sende daha başlamamışsın haberin yok. Her şey Allah'tan. Evet. Yoksa sen başkasından mı sandın? İşte bunlar çok ince aya. Allah, Allah Onunla, razı olsun hocam. Cenab-ı Allah bu gibi durumlara düşmekten bizlere muhafaza buyursun. Amin, amin inşallah.